Matta, 20. Bölüm Göklerin egemenliği, sabah erkenden bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Adam, işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına gönderdi. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıktı. Çarşı meydanında boş duran başka adamlar gördü. Onlara, siz de bağa gidip çalışın, hakkınız neyse veririm, dedi. Onlar da bağa gittiler. Öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yaptı. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran başka işçiler gördü. Onlara ''Neden bütün gün burada boş duruyorsunuz?'' diye sordu. ''Kimse bize iş vermedi ki?'' dediler. Onlara ''Siz de bağ gidin çalışın'' dedi. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına ''İşçileri çağır'' dedi. ''Sonuncudan başlayarak ilkine kadar hepsine ücretlerini ver.'' Saat beşe doğru işe başlayanlar gelip kâhiyadan birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttum. Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. Arkadaş sana haksızlık etmiyorum ki. Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak. İsa, Yeruşalim'e giderken, yolda 12 iki öğrencisini bir yana çekip, onlara özel olarak şunu söyledi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için onu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki o, üçüncü gün dirilecek. O sırada Zebede oğullarının annesi oğullarıyla birlikte İsa'ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına ''Ne istiyorsun?'' diye sordu. Kadın ''Buyruk ver senin egemenliğinde, bu iki oğlumdan biri sağında, biri solunda otursun.'' dedi. ''Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz.'' diye karşılık verdi İsa. ''Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz?'' ''Evet, içebiliriz.'' dediler. İsa onlara ''Elbette benim kasemden içeceksiniz.'' Dedi. Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır. Bunu işiten on öğrenci iki kardeşe kızdılar. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. Bilirseniz ki ulusların önderleri onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. ''Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.'' Eliha'dan ayrılırlarken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti. Yol kenarında oturan iki kör, İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca, ''Ya Rab! Ey Davutoğlu! Halimize acı!'' diye bağırdı. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de onlar... ''Ya Rab! Ey Davutoğlu! Halimize acı!'' diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı. ''Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?'' diye sordu. Onlar da ''Ya Rab! Gözlerimiz açılsın!'' dediler. İsa onları acıdı, gözlerine dokundu. O anda yeniden görmeye başladılar ve onun ardından gittiler.